Yolların en güzeli Resul'un yolu Sözlerin en güzeli ise Allah Azze ve Celle'nindir Dinde Sonradan icat edilen her şey Bidat, her bidat Dalalet, her dalalette Ateştedir Evet Bugünkü bütün mevzular Önemli ama Kader meselesi hakikaten Günümüzde birçok meselenin önüne geçmiş durumda her meselede olduğu gibi bu konuda da tek yetki tek konuşma söz hakkı Allah'ın ve Resulü'ndür evet ehl-i sünnet vel cemaat her hayrın ve her şerrin Allah'ın kaderiyle meydana geldiğini ve Allah'ın dilediği şeyi yaptığını, her şey onun iradesine bağlı olduğuna hiçbir şey onun meşiyetinin yani dilemesinin ve tedbirinin yani tasarrufunun dışına çıkamaz o olmuş ve olacak her şeyi olmadan önce ezelden beri bilir Ezeli ilmine uygun olarak hikmeti gereğince meydana gelecek olan şeylerin kaderlerini belirler. Ne zaman, nerede ve nasıl meydana geleceğini tayin eder. Kullarının hallerini, rızıklarını, ecellerini, amellerini ve diğer durumlarını bilir. Meydana gelen her şey onun ilminden, kudretinden ve iradesinden çıkar. Yani sonsuza kadar meydana gelecek olan her şeyin Allah'ın ezeli bilgisine mevcut olması kalemin bunları yazmasıdır. Evet kardeşlerim. İnsanların çoğu bu konuda çok gafildir. Öyle gafil olmuşlardır ki kader hakkında herkes kendini gereksiz yere çok çok yormuşlardır. Allah Azze ve Celle önce kalemi yarattı. Sonra ona yaz dedi. Böylece olmuş olacak her şey takdir edilmiş oldu. Altı gün içinde gökleri yarattı. Yeri ve ikisi arasındaki her şeyi yarattı. Sonra arşa istiva etti. Kardeşlerim yaratmak, yarattıklarını kontrol etmek, cennetlik ve cehennemlik yapmak, vermek, almak, diriltmek, öldürtmek, öldürmek, yüceltmek, alçaltmak, icat veya yok etmek, bozmak veya onaylamak Sadece ve sadece Allah'a aittir. Yerde olanlar da, gökte olanlar da hep ondan ister. O her gün, her an yeni bir iştedir. Bir şeyin duyması başka bir şeyi duymasına engel değildir. Meseleler onu şaşırtmaz. Israrla isteyenlerin ısrarı onu bıktırmaz. Farklı dillerdeki sesleri ve farklı ihtiyaçları da duyar. Zifri karanlık olan gecede siyah kayanın üstündeki siyah karıncayı görür. Bir yaprak dahi onun bilgisi haricinde yere düşmez. Bir zerre onun haberi olmadan hareket etmez onun dilemesi olmadan hiçbir olay olmaz ve o asla hikmetsiz iş yapmaz onun açık hikmetleri ve galip gelen ayetleri vardır bütün yaratıklarına bolca akan nimetleri vardır o her şeyi rahmeti ve ilmiyle kuşatmıştır Yarattığı her şeyi fazileti, cömertliğini ve hilmiyle zengin kılmıştır. İzzet ve üstünlüğüyle her şeyi zelil kılmıştır. Her şey onun yüzünün celaline boyun eğmiştir. Akıllar onun künhünü anlamaktan aciz kalmış ve deliller onun benzerinin olmayacağına hükmetmiştir o her şeyi kendisine muhtaç olarak yaratmıştır o kendisinden önce hiçbir şeyin olmadığı evveldir o kendisinden sonra hiçbir şeyin olmadığı ahirdir o üstünde hiçbir şey olmayan zahirdir ve o en batındır en güzel isimler en yüce sıfatlar onundur o Musa ile konuştu daha tecelli etti daha parça parça oldu o uymayan hay ve kayyumdur zaten uymak onun için eksikliktir adaleti indirir ve kaldırır gündüz gelmeden gece gece gelmeden gündüz işlenen ameller ona yükselir. Onun zatını parlayan bir hicab vardır. Eğer o hicabı kaldırırsa onu gören yaratılmışların hepsi yanar. O en yakın şahit en iyi koruyucu ve en büyük gözetleyicidir. Aynı zamanda rahmet edip acıyanların en rahmet edenidir. Nefislerin önüne geçer ve onların ön tutar. Amelleri yazar, ömürleri belirtir. Her şey ona dönecek. Kalpler ona açık ve sırlar Onun yanında aşikardır. Herkes her zaman ona muhtaçtır. Yarattıkları arasında hükmi geçen, aralarında adalet sağlayan, rahmeti ile onu kuşatan, hikmeti ve iradesiyle onları yönlendiren, onlara tevhid ve mağfireti ikram eden Allah'a hamdolsun kardeşlerim. Kader öyle bir mevzu ki bütün meselelerde dikkat edilmesi gereken iki unsurdan bahsettik. Kur'an ve Sünnet. İşte bu meselede de çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda insanlar her vadiye dalmış. Her yolu denemişler. Yani Zor olan ne varsa yapmışlar. Amaçları her yönüyle kader hakkında detaylı bir bilgiye sahip olma. Gerek eskiden olsun gerek şimdi olsun birçok imam da bu konuda alimde birçok şeyler söylemiş. Bazıları bu konuda yavaş, bazıları dengeli, bazıları da hızlı gitmiş. Onlarca grup ve fırka bu konuya dalmış. Herkes kendince bu konuda eserler yazmış. Hiç kimse yok ki bu konuda nefsi ona bir şey söylememiş olsun. Yani herkes bu konuyu ya kendi nefsinde veya başka hem cinsiyle hep tartışır durumda olmuş. Ve hala da devam ediyor. Herkes, burada tabii kaynağını vahiyden alanlar hariç, bu konuştuğunda kendince doğruluğuna inandığı ve razı olduğu bir görüş seçmiş, ancak onlar doğru yoldan uzak ve hidayet kapıları hepsinin yüzüne kapalıdır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Her şaşkın başka bir şaşkına uymuş bu kader meselesinde. Aynı çöldeki hani serap görürler de su zannederler ya şaşkınlar hep her serabı su zanıp hemen koşmuşlar. Ve bu yüzden ömür boyu susuz kalmışlar. Çok uzaklardan doğru yola ve hidayete çağrılmaktalar. Ancak kıyamet gününe kadar bu çağrıya icabet etmiyorlar. Çünkü öyle görüşlere, öyle hayallere dalmışlar ki binbir çeşit düşünceleriyle hak yoldan hep uzaklaşmışlar. Ve hatta Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi öyle hal dilleriyle şunları dillendirmişler ki Allah aramızdan bunlara mı lütfu layık gördü? Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir tipinde dillendirmeler olmuştur. <gülüyor> Yani insanlar başlarına gelen bir meselede vehut bir belada, bir musibette vehut başkalarına başkalarındaki hayrı, sıhhati, güzelliği, zenginliği gördüğünde hep Allah'ı eleştirir duruma düşmüşlerdir. Allah kadere hakkıyla iman eden sammukullardan eylesin bizlere kardeşlerim. Rabbim hiçbir zaman nefsimizi, aklımızı bu konuda bizleri şaşırttırmasın. Kader konusunda olumlu olsun, olumsuz olsun. Her şey Allah'ın isimlerine, sıfatlarına, fiillerine, yaratmasına, emriyle ilgili haberlere dayandığı için bakın cümlemi tekrarlıyorum kader konusunda olumlu olsun olumsuz olsun her şey ya Allah'ın isimlerine ya onun yüce sıfatlarına ya fiillerine ya yaratmasına veya emriyle ilgili haberlere dayandığı için kaderle ilgili konuşan her mutlu kimse olayı vahyin mişkatından alan kimsedir aynı zamanda aklı, fıtratı ve imanı ile hayrete düşmüşlerden kelamcılardan şüphelerden aşırı gidenlerin aşırılıklarından kaçınanlardır Allah hepimize hayır versin bizim kaynağımız içinde her şeyi barındıran Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Çünkü Allah'ı en iyi bilen Resulü ve Allah Resulü'nün bizlere kaderle ilgili sözleri yeterli ve kalbe şifadır. Bizim başka insanların sözlerine başka insanların bu konuda verecekleri fetbaya hiçbir ihtiyacımız yok bundan dolayı kaderi kader konusunu en iyi açıklayan en güzel şekilde derleyip toparlayan Allah Resulü'dür Allah Resulü'nden sonra bu sahada söz sahibi olan onun yolundan giden sahabedir onlar ondan aldığı sözleri Bizlere güzel bir şekilde, faydalı bir şekilde kalbe şifa verici olarak ne yapmışlardır, aktarmışlardır. Allah bunlardan razı olsun. Ama kardeşlerim, sahabe döneminden sonra, tabi döneminin başında ümmetin mecusileri denilen bir takım insanlar türedi. Bunlar kader yok, hiçbir şey önceden takdir edilmemiş hidayet insanın kendi elindedir İnsan dilerse hidayeti elde eder, dilerse kendini sapıtır dilerse hayırda başarılı olur dilerse olamaz yani her şeyi kulun iradesine bağlıdır demeye başladılar bu söylemekle aziz ve hamid olan Allah'ın mülkünde onun istemediği bir takım şeylerin olacağını veya olmayacak şeylerin Allah tarafından isteneceğini dile getirmiş oldular Allah onların şerlerinden korusun sonra kardeşlerim bir pislik bir pisliği daha doğurdu başka bir nesil çıktı bunlar da onların kader yokluğuna dair anlattıkları temelleri daha da kökleştirerek buna adalet dediler Bu temelin de üzerine eklemeler yaparak Allah'ın sıfatlarının, isimlerinin, hakikatinin olmadığını söylediler. Buna da tevhid dediler. Evet. Onlara göre meleklerin, insanların ve cinlerin hareketlerini, sözlerini, iradelerini Allah'ın kudretinden, dilemesinden, yaratmasından çıkarıp Bağımsız yapmak adalettir dediler. Allah onları yerlerinde korusun. Bu yüzden selefimiz Allah kendilerinden razı olsun kardeşlerim. Öyle güzel bizlere ölçü vermiştir ki birisi gelip de bana sahabeden anlat. Sahabeden derse bu pis bir hafizidir demiştir. Birisi size gelip tevhidden bahset. Tevhidden derse bu da pis bir muhteziledir demiştir. Birisi adaletten bahset Allah'ın adaletinden derse bu da pis bir kaderiyedir demiştir. Yani hemen hiç konuşmadan onların sorduğu sorulardan onların kim olduklarını söylemişlerdir. Evet adalettir demişler. Bu ekonu savunan sonrakiler tabi bu da başka birini tetikledi Allah'ın kemal sıfatını boşa çıkarıp Allah'ın işitmesinin görmesinin kudretinin hayatının kendisiyle olan iradesini ve kelamı olmadığını söylemişlerdir haşa ayrıca Allah'ın ne geçmişte ne de şimdi konuşmadığını emirler vermediğini yasaklamalar yapmadığını bunların yaratılmış seslerden ve harflerden olduğunu söylediler. Evet, yine Allah'ın göklerin üstünde arşına istiva etmediğini, ellerin ona kalkmadığını, meleklerin, cibrilin ona yükselmediğini, vahyin ve emrin onun katından inmediğini ve secde edilen ve namaz kılınan bir ilahın olmadığını ve arşın üstünde mutlak yokluğun olduğunu iddia ettiler. İşte bunların tevhid, adalet anlayışı böyle oldu. Evet, yani kaderiye dediğimiz kader konusuna dalan ve bu konuda kendi akıllarını yürüten insanlar buralarda kayboldu. Sonra kaderiye ekolünün içinden başka bir grup türedi. Bunlar Kulun fiillerini, cüz'i iradesini ve tercihini tamamen inkar ettiler. Onlara göre kul, kitap abi, onlara göre kul rüzgarın veya dalganın önünde sallanan ağaç gibidir. Bundan dolayı kul itaat ve isyan etmeye mecburdur, çünkü üzerinde baskı ve zorlama vardır demişlerdir. Sonra daha başka insanlar yine bu ekolun mensuplarının peşine takıldılar. Onların metodunu alıp bu mezhebi oluşturdular ve kendilerine kaderiye dediler. Bu ekole yeni şeyler de ilave ettiler. Güya Allah kullarına güçleri yetmeyecek sorumluluklar vermiş. Böyle bir şey toplum ve birisinden yedi kat göğe yükselmesini istemek gibidir demişler. Kula iman ve şeriat şeriyata ait sorumluluklar verme kulun güç yetiremeyeceği bir şey değilmiş. Her şey, her şeye kadir olan Allah kullarını kendi fiillerinden sorumlu tutmuş, sonra da yapmadıkları için onları cezalandırmaktadır. Oysaki kulların gücü bu buyrukları yapmaya asla yetmemektedir demişlerdir daha sonra bunlar iyice gelişti kardeşlerim ve öyle demeye başladılar ki kainatta isyan namına hiçbir şey yok çünkü isyan eden birisi sonuçta ya Allah'ın iradesine itaat ettiği için isyana ait itaat olacak ya da itaat ederek itaatına dair bir itaat olacak demişlerdir. Aynen hususun ikemde Muhittin i̇bn Arabi diye birisi var. Hiç duydunuz mu? Firavun'un dahi mümin olarak öldüğünü iddia eder. İşte bu ekol bunun ekol işte. Çünkü diyor o yeryüzünde küfrü en zirveye kadar ulaştırdı. Küfrün en doruk noktasına getirdi. Ve bu da Allah'a itaat etmesi e, dolayısıyla mümin olarak öldü der. Allah onların şerlerinden korusun kardeşlerim. Aklı, nefsi, görüşleri, kader meselesine böyle sokar ve yorarsa bir insan aynı çölde serabı su diye görüp koşarlar. Tabi sadece o değil. <gülüyor> o suya koşanlar da ondan içip iyice çölde helak olup gidiyorlar. Bakın kaderiye ekolünden bazıları diyor ki eğer ben Allah'a isyan etmişsem sonuç itibarıyla onun iradesine itaat etmiş olmaktayım. Onun iradesine itaat eden birisi asla kınanmaya hak etmemiştir. Çünkü böyle birisi suçlu değildir. Evet Muhittin i̇bn Arabi, İbn-i Teymiye'nin neden tekfir ettiğini bilir misiniz? Yine Fusul-i Kem'de birçok eserde gelir. Bir tanesi kalkıyor, diyor ki, Şeyh, neden e, şu şu şu helal da bu haram, kainatta her şey? Aslında kainatta haram olan hiçbir şey yoktur. Her şey helal. O soru soran kalkıyor, peki diyor, bize diyor eşlerimiz helal da neden annemiz kız kardeşlerimiz haram aslında diyor helal olmaya helal da şeriat ehli bunları haram kılıyor diyor İşte kader ekolünün mensuplarının düşmüş olduğu son noktada pislik iğrençlikler bunlardır çünkü onlar asla kınanmayı hak etmediklerini suç dahi işleseler birine bunun suç olarak nispet edilemeyeceğini savunmuşlardır sanki bugünkü satanistlerin korucuları bunlar evet Allah onların şerlerinden bizleri korusun Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim böyle bir girişten sonra kaderin kader konusunun ne kadar önemli olduğunu herhalde anlamışsınızdır kader konusunda hikmet ve illet konularıyla ilgili olarak doğruları bilmek bir ihtiyaçtır bir zarrettir kardeşlerim kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırdır Sır dediğimiz zaman insanın şöyle bir durması gerekir. Kader, Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı. Öyleyse bu sırra ne yapmayacağız? Burnumuzu sokmayacağız. Arapların dediği gibi, kader nedir diye sorduklarında, kapalı bir kazanın içindeki şeydir. Sen kepçeni atarsın, ne gelirse Bahtına derler. Kader hakkında o kadar çok malumatımız var ki kardeşlerim, bize düşen sadece onları öğrenmek. Bu kadar. Hiç kafanızı yormanıza, hiç aklınızı yormanıza, hiç çelişkiye düşmenize gerek yok. Belki de tevhidden sonra en çok soru sorulan Ve en çok cevabı verilen konulardan bir tanesidir. Ve hakikaten Kur'an ve sünnette bu konuyla alakalı o kadar çok cevap var ki biz meraklı, aciz kullar hiç o naslara gidip öğrenme ihtiyacı hissetmeyiz. Ama hemen aklımıza gelen, mantığımıza düşen, Veya başımıza bir bela, bir musibet geldiğinde hemen onunla yargılama yoluna giden insanlarız. Allah Kur'an ve Sünnet'ten bizleri ayırmasın. Her meselede onu bize hakim kılsın. Ehli Sünnet'in kader inancı kardeşlerim. Kadere giriş dört rukülle, dört hususla tamam olur bunlara kaderin mertebeleri veya rükünleri denilir. Bunlar kader meselesini anlamada giriş anahtarıdır. Giriş kısmıdır. Bunu anlamayan hiçbir şey anlamaz. Kadere iman onun rükünlerinin tamamını yerine getirmedikçe eksik kalır. Çünkü bunlar hep birbirine bağlıdır bunların hepsini kabul eden kimsenin kadere imanı tamam olur bunlardan birisini eksik bırakan veya inkar eden kimsenin kaderdeki imanı kusurludur aynen imanı anlatırken ne demiştik kalbin tasdiki dilin tasdiki azaların tasdiki ve bunlar birbirinin varlığıyla gündemde demiştik hatırladınız mı biri yoksa öbürü hiçbir anlam ifade etmiyor öbürü yoksa yine anlam ifade etmiyor birbirini tetikleyen ve birbirinin varlığıyla öbürünü gündeme getiren bir unsur İşte kaderdeki unsur da böyle bu mertebeler kardeşlerim birincisi ilim yani allah Teala'nın bütün olmuş ve olacak şeyleri olmamış şeyler şayet olmayacaksa nasıl olacaklarını topluca ve tek tek bütün ayrıntılarıyla Rabbimizin bildiğine iman etmektir. O yaratılmışların neler yapacaklarını onları yaratmadan önce bildiği gibi onların rızıklarını amellerini, hareketlerini ve hareketsizliklerini bilendir. O bütün bunları ezeli ilmiyle bilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Dedem hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yoruldun mu? Gel koçum. Tamam, tamam dedeciğim. Evet. Allah hepimize anlayış versin Kardeşlerim Allah'ın eşyayı daha Yaratmadan önce bilmesi Allah'ın eşyayı Daha yaratmadan önce yazması Allah'ın eşyayı Dilemesi Allah'ın eşyayı yaratması Demek ki Kadere ait mertebelerin Anlatılmasında çok çok önemli meseleler. Aleykümselam Aleykümselam Evet Hoş geldiniz. Evet kardeşlerim torunlarım geldiği için biraz durdum. <gülüyor> evet başından sonuna kadar bütün peygamberler bütün sahabeler ve onlara tabi olan herkes Allah'ın ezeli ilmi konusunda ittifak etmişlerdir. Bu konuda tek muhalif bu ümmetin mecusileridir. Allah'ın eşyayı daha yaratmadan önce yazması onun ezeli ilim sahibi olduğunu göstermektedir. Allah Azze ve Celle diyor ki kardeşlerim, bir zaman Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Melekler orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Kardeşlerim bu ayetin Ben sizin bilmediklerinizi bilirim Kısmına baktığımızda Allah ezeli ilmiyle Biliyordu ki Yaratacakları arasında Cennette ikamet edecek Peygamberler ve salihlerden Olan bir kavim olacaktır Evet Rabbim hepimize hayır versin Bakın bir başka ayette diyor ki Şüphesiz Kıyamet saati saat, saatinin bilgisi Allah katındadır. Yağmuru yağdırır. Rahimlerde ne varsa o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Lokman 34'te. Evet. Şimdi daha önce mesela kader bablarına bakmışsanız orada şöyle bir rivayet var. Sizden her birinizin mekanının cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğu Allah tarafından daha önceden bilinmektedir. Bak ayetle hadisin birbirini tefsiri. Ali salatü vesselam diyor ki her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar sonra ana ve babası nasıl yaşıyorsa ne yapar onu ya Yahudi ya Hristiyan ya da Mecusi yapar tıpkı sizin sağlam doğan bir hayvanın kulağını veya başka organlarını sonradan kestiğiniz gibi evet birisi tutuyor Ey Allah'ın Resulü. Peki onlardan çocuk yaşta ölenlerin durumu ne olacak? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlar yaşasalardı ne üzerine yaşayacaklardı ve ne yüzeyine öleceklerdi? Onlara ne yapacaklarını ancak Allah bilir demiştir. Habibim selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Yine ayeti kerimede Rabbimiz heva ve hevesini kendine ilah edinen Allah'ın kendi ilmiyle saptırdığı kimseyi görmedin mi? Evet, Câsiye 23'te. Yani Allah daha onu yaratmadan önce onun ne olacağını ezeli ilmiyle bildi. Allah kendi katında olan ezeli bilgisiyle onu saptırmıştır. Evet. Allah'ın kendi bilgisiyle saptırmasında maksat Ümmül Kitaba göre hevesine tabi olan okulu saptırmasıdır. Evet. Rabbim bize hayır versin kardeşlerim. Allah'ın durumunu bilerek saptırdı. Çünkü onu yaratmadan önce onun hidayete ehil birisi olmadığını biliyordu. Eğer ona hidayet verilmiş olsaydı, hidayet kendi yerine konulmamış, dolayısıyla hak eden birisine verilmemiş olurdu. Oysaki Allah hakimdir, yani her şeyi yerli yerine koyup layık olana verir. Ayette özellikle ilim kelimesi geçmekte, çünkü ilim işlerin iç yüzünü keşfeden bir vasıftır kardeşlerim. Aynı zamanda Her şeyi en layık olduğu yere koyma ilimle olur. Ayrıca hayrı hak edene verme, hak etmeyene ise vermemek ilimle olur. İşte Allah hevasına tapan kişiyi kendi ezeli ilmiyle dalalete uygun olarak saptırmıştır. Burada anlatmak istediğimiz nokta Allah'ın Kur'an'da Kur ilim tabirini hep özel durumlar için kullanmasından kaynaklanır. Mesela and olsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. Şimdi Doğan 32'de buradaki hayır ehli yani hayır ehli olduklarına dair bilgimizden dolayı onları seçtik. Burada bilgimizden dolayı cümlesi nedir? Yani onları bu durumlarını bilerek alemlere üstün kıldırır. Burada onları tercih ettiren durum daha onlar yaratılmadan önce olan bir şey. İşte Allah ayette onları tercih ettiğini tercih etmedeki hikmetini ve hikmetini işaret eden ilminden bahseder. Evet. Allah hem her şeyi bilmede hem de yarattığı şeylerin bazısını diğer bazısını tercih etmede veya saptırmada sonsuz hikmet sahibidir. Çünkü Allah gerek emir ve şeriatında gerekse güzel ve büyük sonuçlar doğuran fiillerinde sonsuz ilim ve hikmet sahibidir evet küçük torunun beni neden kucağına almıyorsun diye bağırıyor bana <gülüyor> evet bakın Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde diyor ki savaş size farz kılındı gerçi o size hoş gelmez olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmasanız oysa ki o şeyde sizin için hayır vardır Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz. Oysa ki o şeyde sizin için kötülük vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz. Bakara 216 Görüldüğü gibi kardeşlerim Allah emrettiği şeylerde insanlara ne tür hayır ve menfaatlerin olduğunu bilip açıklamakta. Ama dıştan insanlar bunu sevmeseler de Allah bunu onlara emretmek. İnsanlar ya bunun faydalarını bilmediklerinden ya da tabiatları bunu sevmediği için yapmak istemezler. Oysaki Allah olayların güzel sonuçlarını latif ve hikmetli ilmiyle bilir. Ona göre tercih edip kullara bu şeyleri yapmalarını emreder. Kullar ise bunu asla bilemezler. Ve buna Emirler nefislere zor gelse de Allah tarafından kullara emredilen şeylerin kullar tarafından yapılmasını teşvik eder. Aynı zamanda onun kaderine razı olmayı teşvik eder. Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin kardeşlerim. Demek ki bundan da anlaşılacağı gibi Allah irade ettiği şeyleri güzel sonuçlar ve büyük hikmetler içerdiğinden dolayı yapmakta. İnsan aklı bunu idrak edemez. Ayrıca Allah'ın emirlerinden tam bir rahmet ve büyük nimetler olduğu gibi kendisini isim ve sıfatlarıyla kullarına tanıtma hedefi de vardır. Şimdi öyle hikmetler vardır ki biz bunu anlayamayız kardeşlerim. Ömrü boyunca hastalıklı olan birisi belki ömrü boyunca sıhhatli yaşasa hep Allah'a isyan edecekti. kim bilir onun hastalıklı olması Allah'a hamdını artırıyor ömrü boyunca zengin yaşayan birini düşünün kim bilir fakir olsa belki de tamamen Allah'a isyan edecek ömrü boyunca yokluk içinde yaşayan birisini düşünün varlık içinde yaşasa Kim bilir? Belki de Allah'a isyan edecek. Onun için yaratılmışların hikmetini Allah bilir kardeşlerim. Biz bilmeyiz. İkinci mertebeye baktığımızdaysa bu da nedir? Yazmadır. Bu da ilmin varlığıyla gündemde olan. Allahu Teala'nın mahlukatının kaderiyle ilgili olarak önceden ezelden bildiği şeyleri levh-i mahfuzda yazdığına iman etme ve levh-i mahfuz hiçbir şeyin eksik bırakılmayıp her şeyin yazılı olduğu bir kitaptır. Meydana gelmiş ve gelecek kıyamete kadar olacak ne varsa hepsi Allah katında bir kitapta yazılıdır. Buna ezzikir el, el iman ve el kitabı Nubin de denilir. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki And olsun ki zikirden sonra zeburda da yeryüzüne ancak iyi kullarımın minasçı olduğunu yazmıştık. Şüphesiz eden kimseler için güzel bir öğüt vardır. En Bu ayette geçen zebur kelimesi Davut aleyhisselama nazil olan kitap değil, gökten nazil olan bütün kitaplar anlamındadır. Zikir kelimesinden maksatsa Allah katında olan ümmül kitaptır. Arz kelimesinden maksatsa yer küredir. Salih kullardan maksatsa Muhammed ümmetidir. Ayrıca bu ayet Allah Resulü'nün peygamberliğine işaret eden en büyük delillerden biridir çünkü bu ayet vaat ettiği gerçeklerin hepsi Mekke'de nazil olmuştur Mekke döneminde ise bütün dünya kafirdi aynı zamanda ona ve güzide sahabelerine düşmanlardı müşrikler ise onları kendi öz memleketlerinden çıkarıp parçalamışlardı İşte bu süreç Rableri onlara kendi katındaki kitapta yeryüzüne varis olacaklarını haber vermiş. Sonra bu gerçeği bütün peygamberlere indirdi, kitapta tekrarlamıştır. İlk ana kitaba Zikir ismi verilmekte ve bu birçok denilende ne yapmakta desteklenmektedir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle Bizlere hayır versin Allah Azze ve Celle ilminden sonra Dilemesiyle Yani Allah bildiğini Yazmıştır Ne söyleyeceğini Ve ne yapacağını yazmıştır Sözleri ve fiilleri Olacak olan Her şeyi yazmıştır yazdığı şeyleri isimlerinin sıfatlarının ve onların gereklerine göre yazmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah mahlukatı yarattığında arşın üzerinde kendi yanında olan kitaba şunu yazdı benim rahmetim gadabıma geçti evet üçüncü aşama ise irade ve meşiyet yani dileme yani bu varlık aleminde cereyan eden her şey rahmet ve hikmet arasında devran eden Allah'ın iradesi ve meşiyetidir yani dilemesi ve istemesiyle meydana gelir o dilediği rahmetiyle hidayeti iletir dilediğini de hikmetiyle saptırır. Hikmet ve otoritesi eksiksiz olduğu için yaptıkları hakkında soru sorulmaz, sorumlu değildir. Ancak yaratılmışlar sorumludur. Bunu neden yaptın? Neden şurada şöyle şöyle şöyle oluyor da böyle olmuyor? Bunu sorma hakkına kimse sahip değil. Bu kabilden meydana gelen her şey Allah'ın lehvi mahfuzda yazılı ezeli ilmine uygundur. Allah'ın meşiyeti etkilidir, kudreti kapsamlıdır. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Hiçbir şey onun iradesinin dışında değildir. Evet kardeşlerim. Allah isterse olur, istemez hiçbir şey olmaz bu söz zaten tevhidin omurgasını oluşturmaktadır. Müslümanlar baştan sona herkes Allah isterse olur istemezse olmaz gerçeğine iman edip bu konuda hep ittifak içindedir. Bu konuda Müslümanlara muhalefet eden sadece onlardan olmayanlardır. Evet bu konuda bu noktada Müslümanlarla aynı görüşü birileri paylaşmasa bile bu durumu ne yapmaz? Değiştirmez. Onlar varlık aleminde Allah'ın dilemesi olmadan da bazı şeylerin olacağına, ayrıca Allah'ın dilediği bir takım şeylerin de olmayacağına cevaz vermektedirler. Ne derler? Şansım yaver git talihim şöyle etti. Ya tesadüfen şöyle oldu ya. Görüyor musunuz? Bak nasıl tesadüf ettik. Bak bak bak şimdi cümlelere bak. Şansı yaver gitmiş. Tesadüf neler olmuş neler. İşte ilmi olarak cevap getirmiyorlar. Bakın. Bu cümleleri toplumda çok rahatlıkla herkesin veyahut da Gayri ihtiyarı konuşan insanların hepsinden bu kelimeleri duyuyoruz değil mi kardeşler? Ama şanslı adammış ya. Veyahut da derler amma barlı adam. Tesadüfe bak ya. Bu kadar da olmaz ki. Ne oldu? Sana işte ne derler? Şans kuşu mu derler? İşte Leyli'ye havada mı gördün? Birçok şeyler ne yaparlar? Söylerler. Bunları kullanırlar değil mi? Peki, nerede itikat? Nerede? Hani Allah isterse olur, o istemezse hiçbir şey olmaz diyorduk. He kardeşler? Hani bu gerçek, tevhidin omurgasıydı? Öyleyse bizden çıkan, ağzımızdan çıkan, her söze çok dikkat etmemiz gerekir. Allah azze ve celle bazen kainatta olan her şeyin kendi dile mesele olduğunu haber vermekte bazen o istemese hiçbir şeyin olmayacağını haber vermektedir. Dur dedeciğim alacağım birazdan. Birazdan dedeciğim. Bazen de eğer dileseydi durumun hali hazırdaki durumdan farklı olacağını bildirmektedir. Eğer dilemiş olsaydı yazıp takdir ettiği şeyin tersi bir durumun olacağını söylemektedir yine eğer dileseydi kendisine isyan edilmeyeceğini söylemektedir evet Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim onun dilemesiyle olur dilemesiyle olmayan bir şeyin ise onun tarafından dilenmediğini göstermektedir ki bu da rububiyettir ve rububiyet hakikatinin ta kendisidir alemlerin Rabb'i olmanın anlamı budur kullarını kayyum sıfatıyla her an yönetmenin içeriği de budur evet yaratma, rızık verme ihsanda bulunma vermeme daraltma genişletme, öldürme diriltme saptırma hidayet verme sıhhatli veyahut hastalıklı olma cennet veya cehennemlik cehennemlik yapma hep Allah'ın dilemesi ve yaratması ilandır çünkü ondan başka bu mülkün sahibi ve kainattaki bütün işleri evirip çevirecek başka bir Rab yok kardeşler bu da Allah'ın menşiyetiyle alakalı en önemli meselelerden bir tanesidir Bakın Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Tek bir kişinin kalbi gibi bütün kalpler Rahman'ın iki parnağı arasındadır. Rahman dilediği gibi bu kalpleri evirir, çevirir. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim Benim kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl demiştir. Amin Ya Rabbi. Evet. Bir gün Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Kubade bin Samit diyor. Siz bana Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama, zina etmeme, hırsızlık yapmama hususunda biat ediyor musunuz? Kim biat ettiği bu konuda sözünü tutarsa o kimsenin sevabı, mükafatı Allah'a ait. Kim de bu kötü sözlerden birisini yaparsa, kötü şeylerden dünyada cezalandırılır ve bu ceza ona kefaret olur. Kim bu günahlardan birisini yaparsa ve Allah hiç kimseyi bu günahtan haberdar etmezse, ahirette dilerse ona azap eder, dilerse o kimseyi bağışlar diyor. Yani meşiyetindedir. Evet kardeşlerim. Allah'ın meşiyeti dilemesi bu da nedir? Üçüncü rukundur. Allah hepimize hayır versin. Rabbim bizleri dünyada da ahirette de hayırlardan eylesin. Onun istediği olur, istemediği ne yapmaz? Olmaz. Olmadığı da neden olmadı diye ne yapılmaz sorulmaz ancak yaratılan yaratana sorumlu olur dördüncü mertebe ise yaratmadır bu da allah Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğuna ondan başka bir yaratıcı ve Rab olmadığına onun dışında her şeyin mahluk yaratılmış olduğuna yoktan var olduklarına kainatta her şeyin Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanmaktır o her şeyin amel edeni ve amelini her hareket edeni ve hareketini yaratandır kardeşlerim dur dedeciğim dur bak evet Bu konuda muhalefet edenler sadece bu ümmetin yine mecusileridir. Bu kimseler kainatta en kıymetli şey olan meleklerin, peygamberlerin ve salih kulların yaptığı amelleri Allah'ın rububiyetinden, dilemesinden ve yaratmasından istisna etmektedirler. Onlar bu kimselerin kendi fiil ve eylemlerini bizzat kendilerinin yarattıklarını Allah'ın dilemesi ve kudresi kudretiyle bir ilgisinin olmadığını söylemişlerdir. Allah onların şerlerinden bizleri korusun kardeşlerim. Evet, sünnet Allah'ın kudretinin bütün yaratılmışlarda fiil ve genel iradesi açısından hükümran olduğuna inanmak, kendi mülkünde gücünün yetmeyeceği bir şeyin olmasından dilemesi olmadan bir şeyin var olabileceğinden Allah'ı tenzih ederiz. Ehli sünnet ezeli kadere inanıp böyle bir şeyin varlığını kabul eder. Kullar Allah'ın daha önce yazıp takdir ettiği ve şu anda bitmiş olan kaderine göre amellerini yapmakta. Kullar yaptıklarını ancak Allah'ın dilemesi sonucunda yapar. Allah'ın dilediği olur Eğer Allah bir şeyi dilememişse o olmaz. Evet. El Sünnete göre bu iki konu ile ilgili herhangi bir sınırlama ve istisna yoktur. Kader Allah'ın gücü, Selam. ilmi, dilemesi ve yaratmasıdır. Ali Kibsanov'un. Yok. Bir zerre veya ondan daha küçük bir şey Allah'ın ilmi dilemesi ve kudreti olmadan hareket etmez. Evet kardeşlerim. Allah kimi saptırırsa onu hidayete getirecek kimi de hidayete erdirirse onu dalalete sokacak bir gücün olmadığına inanır ehl Yine kafiri kafir, mümini mümin, namaz kılanı, namaz kılıcı, hareket edeni, hareket edici yapan Allah'tır. Yine kullarını karada ve denizde yürüten O'dur. Yürüten O'dur, yürüyen kuldur. Hareket ettiren O'dur, hareket eden kuldur. Namaz kıldıran O'dur, kılan kuldur. Hidayeti veren Allah'tır, hidayete eren kuldur. Yemek veren O'dur, yiyen kuldur. Dirilten ve öldüren O'dur, dirilen ve ölen kuldur. ehl sünnet, kullarında iradesinin, tercihinin ve fiillerinin olduğunu, hem de bu fiillerin kullara nispet edilişini, mecaz değil, gerçek anlamda olduğunu kabul eder. Evet kardeşlerim. Fatiha suresine bakacak olursak, baştan sona dengeli bir şekilde akideye çağırdığını görürsünüz. Çünkü tam kamil anlamıyla Allah'a hamd etmek, ehl sünnetin doğru olduğu dışında başka bir ihtimali kabul etmez. Aynı şekilde tam anlamıyla alemlerin Rabbi olması bundan başka bir ihtimali kabul etmez. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ayeti Cebriye ve Kaderiye'nin doğru yoldan kaymış bozuk fikirlerini iptal eder. Çünkü bu ayet fiil ve eylemleri kullara nispet etmekte, ibadetin bizzat kul tarafından olduğunu söylemekte. Öyleyse ibadeti yapan ve yardım isteyen kişiye kul denilmesi dil açısından mecaz değil hakikattir. Ancak kulun Allah'a ibadet etmesi alemlerin Rabbi olan Allah'ın yardımıyladır. Eğer Allah ona yardım etmez, güç vermez, onun için ibadet etmesini dilemezse ne olur? Kesinlikle kul bu fiil ve eylemlerini yapamaz. Yani fiili yapan kul ona güç verip yardım eden Allah'tır kardeşlerim. Bizi doğru yola ilet. Bu ayetse hidayetin hidayeti vermeye gücü olan birisinden isteneceğini göstermekte. Hidayet onun elinde isterse kuluna verir, isterse vermez. Hidayet gerçekleri bilip onunla amel etmektir. Allah kimi gerçekleri bilen ve onunla amel eden birisi yapmaması, o kişinin hidayeti elde etmesi mümkün değildir. Hidayeti verecek sadece Allah'tır. Hidayet konusunda konu yaptığı şey hidayeti istemesi sevmesi ondan etkilenmesi ve onunla amel etmesidir evet kaderin dördüncü mertebesi yani Allah'ın kulların fiil ve eylemlerini yaratması bütün bunların Allah'ın kudreti dilemesi ilmi ve yazması dahilindedir bunların hepsi birbiriyle ilintili ve birbirinin varlığıyla gündemdedir. Hepsini kabul etmek zorundayız. Bir tanesini inkar, hepsini ne yapar? İptal eder. Allah diyor ki Azze ve Celle Allah her şeyin yaratıcısı ve her şeye vekildir. Zümer ki. Bu ayet genel istisnasız her şeyi kapsıyor. Kainatta hiçbir hareket ve suskunluk bu ayetin kapsam alanından çıkmaz ancak Allah'ın zatını ve sıfatlarını kapsamaz çünkü onun varlığı ve sıfatları yine kendisindendir bunun dışındaki şeyler ise yaratılmışlardır yaratan ise yaratılan kelimesiyle farklı şeydir Allah'ın sıfatları onun zatından olmasından dolayı sıfatlarda onun isminin müsemmasından sayılır. Çünkü Allah lafzı kemal sıfatlara sahip, eksik sıfatlardan ve benzerlerden münezzehtir kardeşlerim. Zatları ve fiilleri yaratan Allah'tır. Çünkü dünya iki şeyden oluşur kardeşlerim. Zatlar ve fiiller. İşte Allah hem zatları Hem de onlara ait fiilleri yaratandır. Bütün bunların ayrıntılarını ancak O bilir. Hiçbir şey onun bilgisinden, gücünden, yaratmasından ve dilemesinden asla ne yapmaz, çıkmaz kardeşlerim. Sünnete baktığımızda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki her sanatçının sanatını yaratan ancak Allah'tır. Bütün sanatkarları da sanatlarını da yaratan Allah'tır. Evet. Demek ki her şeyi yaratan ve sanatçının sanatını da yaratan ancak Allah'tır. Şimdi birisi dese ki Allah'ın fiili olmadan kulun fiili olmaz. Eğer Allah'ın konuşturması, güldürmesi, ağlatması olmasaydı onlar konuşamaz, gülemez ve ağlayamazdı. Ancak şu ayetler de gösteriyor ki Allah'ın fiili onların fiillerinden sonra. Çünkü onlar kaydıktan sonra Allah onları kaydırdı hem burada Allah kalplere kayma hükmüyle hükmetmiş onları kayan kimseler yapmamıştır aynı şekilde bizi Allah konuşturdu ayetinde maksat bizim için konuşmaya sebepler aletler yarattı güldürdü ve ağlattı ayetinde maksat ise ağlamaya ve gülmeye yarayacak, yarayacak aletler yaptı cevap olarak şöyle denir onların kalplerinin kaymasına sebep olan kaydırma kendilerinin ilk başta kaydıkları şeyden farklı olan bir kaymadır. Bu onların kaymasına ceza olarak verilen ikinci bir kaymadır. Çünkü Allah kötülüğe iyilikle olduğu gibi misliyle karşılık verir. Bundan dolayı kendi kalpleri kaydıktan sonra ceza olarak ikinci bir kayma Allah tarafından onlara verilir. Fakat Allah tarafından verilen bu kalp kayması onların kaymasının üstün olan bir şeydir. Bu aynen sakın Allah'ı unutup da sonra da Allah'ın kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte burada Allah yaptıklarına ceza olarak onlara öz benliğini unutturmuştur. Kendi menfaatleri olan şeyleri yapamaz ayıplarını ve eksikliklerini telafi edemez, nasiplerini alamaz olmuşlardır. Allah bizleri affetsin, Allah hayır versin, anlayış versin bizlere kardeşlerim. Belki de nefsin en büyük zevki yaratanını hatırlamamasıdır. Yani nefse hoş gelen, nefsin hevasının peşine giden İnsanların yaptığı en güzel hareket nedir bilir misiniz? Yaratanını unutma. Yaratanını unuttuğu için dolu dizgin, nefse hoş gelen her şeyi yapar. Gerçek kurtuluş, mutluluksa, nimet veren Allah'ı hatırlamaktır, zikretmektir, sevmektir, ona yönelme ve onun dışındakinden yüz çevirmektir. İşte Allah, kendisini unuttukları için ceza olarak kendi nefsinin peşinde koşanlara ne yapıyor? Nefislerin unutturmak suretiyle onları bütün bu güzelliklerden mahrum ediyor. Evet. Rabbim bize hayır versin. Allah kendisini unutanlardan bizleri eylemesin. Rabbim bizleri çok daha hayırlı topluluklarda zikretsin kardeşlerim kaderin önceden yazılıp belli olması amelleri bırakmayı gerektirmez Kaderin kişiyi cennetlik veya cehennemlik yapması amelleri bırakmasını gerektirmez. Bilakis daha çok gayretli amel yapmasını gerektirir. Çünkü kader kişinin cennetlik veya cehennemlik olması sebepler açısından oluşmakta. İnsanların çoğu madem kaza ve kader önceden yazılmış... Öyleyse amelin hiçbir faydası yok derler. Bu anlayışa sahip olurlar. Sohbetinde de dedim ya. Kader konusunda hiçbir zaman akılla, mantıkla veya düşünceyle ne yapmayacağız, hareket etmeyeceğiz. Ne zaman naslardan sıyrıldık? İşte o zaman Kendi nefsimizden gelen, aklı, nefsi veyahut da şeytanın ivası ile birçok düşüncede ne yapıyor? Bizlerde hasıl oluyor. Bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Sizin cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunuz hepsi bir kitapta ne yapma yazılır. Sahabe duruyor. E ölü ise diyor biz niye amel ediyoruz ki? oturalım, akıbetimizi bekleyelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbe şifa olarak ne yapmış? cevap vermiş ne diyor? amel edin amel edin amel edin evet amel edin amel edin siz ameli bırakmayın biliniz ki cennet ehline cennetliklerin ameli cehennem ehline ise cehennemliklerin ameli kolaylaştırılmıştır sonra Ali aleyhissalatü vesselam şu ayet-i kerimeyi okuyor bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korursa biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür Ve en güzeli de yalanlarsa onu da en zor yola koyarız. Evet. Suraka gelip Ey Allahın Resulü diyor. Sanki yeni yaratılmışız gibi. Bize dinimizi anlat. Bizler bugün niçin amel ediyoruz? Kalemlerin koyup kaderin yazılana göre olmasından dolayı mı amel ediyoruz? Yoksa durumumuz sonradan belli olacak. Aleyhissalatü vesselam hayır. Kuruyan kalemlere ve geçerli olan kadere göre amel etmekteyiz dedi. Bunun üzerine süraka dedi ki peki her şey önceden yazılmışsa niçin amel ediyoruz? Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam siz amel etmeye devam edin çünkü herkese kendi ameli kolay kılınmıştır. Evet. Yine ey Allah'ın Resulü, şu an cennetlikler ile cehennemlikler biliniyor mu? Belli mi diye soruldu. Ali selatü vesselam Evet, bellidir. Peki belliyse amel edenler ne diye amel ediyorlar? Allah Resulü Ali selatü vesselam Herkesi yaratıldığı şeyin ameli kolay kılınmıştır. Evet kardeşlerim bu ve buna benzer hadisler daha önceden takdir edilmiş kaderin amel yapmaya engel olmadığını delildir. Kaderi bahane edip ameli bırakmak doğru değil belki de amel konusunda daha ciddi ve gayretli olmak gerekir. Bu anlayış sahibi kimselerin Sözünü duyan bazı sahabeler Onlara şöyle demişler Şu anda ben senden daha çok Çalışıp çabalıyorum Evet Allah hepimize hayır versin Kardeşler Tamam dedeciğim İnsanın kader konusunda Bilgili olması Ve Kader konusunda Tembellik göstermemesi kaderi bahana edip dünyadan her şeyi el eteği çekmesi ve kaderi bahane edip yeme içme ve yaşama konusunda tembellik yapması kişinin ancak acizliğindendir. Allah kullarını hatta bütün hayvanları dünyevi çıkarları ile ilgili sebeplere yapışma fıtratı üzerine yaratmıştır. Aynı şekilde insanları ahireti konusunda sebeplere yapışma ve bu sebepleri yapışma fıtratıyla yaratılmış. Çünkü Allah hem dünyanın hem de ahiretin Rabbidir. Her şeyin içinde hikmet sahibi olduğu gibi dünyada ahiret işlerinde hikmetli sebepler koymuş ve bu sebepleri de ne yapmış kolay kılmıştır. Öyleyse bize düşen sebeplere sarılma ve onlarda hassas olma. Kadere iman insanı amel yapmaya teşvik etmeli kardeşlerim. Kadere iman amel yapmaya aynı zamanda yardımcı olur ve insanı bu yola teşvik eder. Kaderi ameli gerekli kılan bir şeydir, ona ters ve engel değildir. Belki de bu nokta ayakların kaydığı çoğu kimsenin kaybettiği bir nokta. Şimdi kadere iman iki şey üzerinde yoğunlaşmaya gerektiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kader konusunda mutlu kılmaya sebep olacak iki şeye yöneltmiştir. Bir, kadere iman çünkü kadere iman Tevhid Nizamı'nın kendisidir. İkincisi ise meşru sebeplere sarılmak. Evet. Bu hayra ulaştıran şeyleri yapmakla şerli şeyleri terk etmek dolur. Hadi. Böyle bir şey ise Şeriat Nizamı'nın ta kendisidir evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini tevhid ve emir nizamına yönlendirmiş ancak inkarcılar tevhidin aslını inkar etmekle veya şeriatın aslını bozmak suretiyle buna karşı çıkmışlardır Allah onlara nurunu vermediği için akılları bu gerçeği kavrayamamıştır. Çünkü bütün peygamberler kader ve şeriat ile yaratma ve emir konusunu bir bütün olarak tebliğ etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullahi aleyhüm. Evet kardeşlerim. Allah Resulü'nün bu iki şeye beraber inanması için ümmeti üzerine itinayla durmuştur sen sana faydalı olan şeylerde gayretli ol Allah'tan yardım iste sakın gevşeklik gösterme başına bir şey gelirse <gülüyor> sakın keşke şöyle yapsaydım şöyle şöyle olurdu keşke şöyle yapmasaydım da böyle böyle olsaydı deme Allah böyle takdir etmiş o neyi takdir etmişse o olur de Çünkü keşke sözü şeytana kapı açar. Evet. Belki de buraya kadar bu dört rüknü bu hadis şerif ne yaptı? Tamamen kapsadı kardeşlerim. Rabbim kader konusunda hepimizin anlayışını artırsın. Cehaletini gidersin. Evet. Evli sünnet Allah-u Teala'nın itaatı sevdiğine, onu emrettiğini ve bunu mükafatlandıracağına, masiyattan hoşlanmadığına, ondan nehyettiğine ve bunu ile cezalandıracağına inanmaktadır. Dilediği kimseyi lütfuyla hidayete iletir, dilediği kimseyi de adaletiyle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 ona hayır ile şerri birbirinden ayırt edecek bir akıl vermiş ve ancak kendi iradesiyle tercihiyle işlediği amelleri sebebiyle hesaba çekeceğini söylemiştir İsteyen iman etsin isteyen küfür etsin ama iman eden de küfür eden de açık delillerden sonra iman etsin ve açık delillerden sonra küfür etsin demiştir İnsan mecbur değildir aksine onun kendi iradesi ve tercih etme hakkı vardır neyi, o neyi yapacağına ve neye inanacağına kendisi karar verir şu kadar var ki onun dilemesi Allah'ın dilemesine meşiyetine tabidir Allah'ın dilemesi dilediği her şey olur Allah'ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Allahu Teala kulların fiillerinin yaratıcısıdır. Onlar o fiillerin sadece failleridir, yaratıcı değil. O halde bu fiiller yaratılmaları, var edilmeleri ve takdir edilmeleri itibarıyla Allah'tan, fiil ve kesb olmaları itibarıyla kullardandır. Evet. Kader Allah'ın yaratmadaki bir sırrı. Ne Allah'a yakın bir melek ne de gönderilmiş bir peygamber bu sırra vakıf değildir kardeşlerim. Bu konuda hiç derine dalmayın. Fazla da düşünmeyin. Çünkü saparsınız. Allah-u Teala kader bilgisini yarattıklarından saklamış ve maksadını öğrenmeye çalışmayı yasaklamıştır İşte sahabe ashab tabi'in tebe-i tabi'in ve inananların itikadı nedir budur Allah onlardan razı olsun bir de kaderi kaderle def etme meselesi vardır ki Bu da sebeplerle olmuştur. Sebepleri oluşmuş fakat henüz meydana gelmemiş kaderi ona mukabil başka bir kaderle engelleme. Düşmanı onlarla savaşmak suretiyle püskürtme veya sıcaklığı ve üşümeyi başka bir kaderle sağma. Olmuş veya devam eden bir kaderi onu ortadan kaldıracak Bir başka bir kaderle yok etme. Mesela hastalanma kaderini tedavi kaderiyle, günah kaderini tövbe kaderiyle, kötülük kaderini iyilik kaderiyle sağmak örnek olarak verilebilir kardeşlerim. Kim kader konusunu iyi anlar, gereği gibi düşünürse çok istifade eder. Böylece cahilce kadere dayanmaz. Çünkü Bu gibi şeyler acizlik ve tembelliktir. Böyle birisinin tevekkülü acizlik, acizliği ise tevekküldür. Allah hepimize başarı versin, doğruyu göstersin. Başarı verdiği, doğruyu ilham ettiği insanlı kullardan eylesin. Bu konuya kıymet veren gereği gibi önem veren bu konuyu öğrenmeye ve bu konudaki gelen nasları okumaya gider. Kardeşlerim hayır Allah'a nispet edilir ama şer Allah'a ne yapılmaz nispet edilemez. Bazı şeyler vardır ki mecburen bir şeyi gerektirir. Örneğin Hareket aynı tarzda kalmamayı gerektirir. Eğer niçin belli bir hareket hep aynı kalacak şekilde yaratılmadı denilirse, hareketin bizzat kendisi bir yerden bir yere nakli ve bir durumdan başka bir duruma geçmeyi içerir. İnsan hattı zatında cahil, aciz ve fakirdir. İnsan doğduktan sonra elde etmiş olduğu ilmi, Güç ve zenginliği Allah'ın fazlı ve rahmeti sayesinde olmuştur. İnsanın elde etmiş olduğu bütün ve hayır ve güzellikler hep Allah'tandır. Ancak insanın acizliği, tembelliği, cehaleti, şerri kendindendir. Bu kötü yönler Adem'dendir. Hattı zatında kemali ve vücudu olmayan şeylerdir. İnsanın bizzat gerçeği fakirlikten, cahillikten, zalimlikten ve başkalarına muhtaç olmaktan ibarettir. İnsan nefsinin elde ettiği şer iki kısımdır kardeşlerim. Birincisi bilmeme, iman etmeme, sabır etmeme, hayır irade etmeme ve amel etmemek. İkincisi, vücudu bir şeydir. Örneğin, batıl inançlar ve bozuk iradeler. Faydalı ilim ve salih amel insanda olmayınca ne olacak? Zorunlu olarak şer, cehalet ve cehaletin gerekleri oluşacak. Çünkü nefis iki zıt şeyden birisiyle uğraşır. Eğer nefis faydalı ve güzel olan şeyle uğraşmazsa neyle uğraşacak? mecburen onun zıttı olan zararlı ve kötü şey ile uğraşacak bu vücudu olan şerri yaratan Allah'tır çünkü ondan başka yaratıcı yok her şeyi yaratan o ancak Allah her şeyi bir hikmet gereğince yaratmıştır eğer Allah yaratmamış olsaydı bu hikmet kaçmış olurdu Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki iyilikler Allah'tan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden neredeyse anlayamayacaklardı diyor yani yaratan Allah işleyen sensin İyiliği yaratan iyiliğin olmasını isteyen Allah şerri işleyense sensin yaratan Allah ama kötülüğü Allah ne yapmaz istemez, murad etmez. Evet. Şerri irade etmeyi ve şer yapmayı Allah'a nispet etmekten olumlu da olsa, olumsuz da olsa genel anlamıyla kaçınmak gerekir. Çünkü genel olarak şerri irade eden ve yapan Allah'tır demek sözü hem batıl hem de doğru anlam içermez kardeşlerim. Mesela Allah Resulü Hanı sallallahu ve sellem sizden biriniz cennet ehlin amelini yapar. Ve öyle bir noktaya gelir ki kendisiyle cennet arasında çok az bir mesafe kalır. Ancak son anda kader yazısı devreye girer ve o kimse cehenneme götürecek bir amel işler böylece cehenneme gider diyor. Evet. Allah akıbetimizi hayır kılsın kardeşlerim. Allah'tan, isimlerinden ve sıfatlarından cahil kimseler bilmeden Allah'ı kullarına nefret ettirerek onu sevmeye götüren yolları kullarına kapatmaktadırlar. Onlar zayıf kimselere şu safsatayı telkin ederler. Kul Allah'a ibadet için ne kadar çaba ve zaman harcasa yine de Rabbinin kendisine karşı hilesinden emin olunmamalı. Haşa. Çünkü Allah itaatkar ve takvalı kulunu cami mihrabından meyhaneye tevhid yaşamından şirke imandan küfre girdirebilir. Ve böyle inanmayı tevhidin bir gereği olarak görürler. Ve hep şu ayeti delil getirirler kardeşlerim Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin mi oldular ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olmaz onlar iblisi bu duruma delil gösterirler güya meleklerin tavusuymuş, yerde ve gökte secde etmedi hiçbir alan yokmuş sonra kader cani sona hıyanet etmiş çok güzel onu en çirkin hale getirmiş Dahası hiçbir suçun ve günahın olmadan üzerine atlayan aslandan korktuğun gibi Allah'tan korkman gerekir derler. Evet kardeşlerim bu durum birçok insanın gündeme getirip de insanların kader inanışını bozan kötü bir anlayıştır. Kötü sebepler doğurmuştur. Bu anlayış kadar kulları Allah'tan nefret ettiren daha büyük ve daha kötü bir anlayış yoktur. Eğer dinsizler dinden ve Allah'tan nefret ettirmek için var güçleriyle çalışsalar yine de bundan daha fazlasını yapamazlar. Yani inanıyorum deyip de ben de Müslümanım deyip de bu gibi fitneleri yayan insanın fitnesi kafirlerin fitnesinden daha büyük. bütün semavi kitaplar, bütün bu anlayışın yanlış olduğuna şahittir. Kur'an'a baktığımızda eğer davetçiler Allah ve Resul'ün çağırdığı yoldan insanları davet etmiş olsalardılar dünya düzelir ve hiçbir dengesizlik olmazdı. Doğru sözü söyleyen ve verdiği sözü tutan Allah insanlara çabalarına göre muamele edeceğini söylemiştir kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını, kim zerre kadar kötülük yapmışsa bu da onun karşılığını ne yapacak görecektir. İyilik sahibi birisinin kendisine haksızlık edileceğinden ve amellerinin karşılığını eksiksiz, eksiksiz alacağından korkmamasını söylemiştir Rabbimiz. Ayrıca hakkının yenmeyeceğini ve kimseye kötülük edilmeyeceğini belirtmiştir. Evet, Allah bozuk kullarını düzelten, yüz çevirenlerin kalbine yönelen ve günahkarların tövbesini kabul edendir kardeşlerim. Kullarının cezasını hemen değil, ancak aşırı inatlarından ve defalarca rububiyetine, vahdaniyetine davet edip, ümit kestikten sonra vermektedir. Zaten kul, nefsine zulmedenin Allah değil, kendisi olduğunu her zaman itiraf eder Allah bahaneleri kaldırıp delilleri ortaya dökmüş ve hidayet sebeplerini göstermiştir kardeşlerim buna rağmen Allah ancak fasıkları zalimleri saptırır inatçıların kalbini mühürler evet hadiste ifade ettiği gibi cennetlik amel yapar Kendisiyle cennet arasında çok az mesafe kalıp da son anda cehenneme giren kişinin durumu şöyle açıklanabilir. Bu kişi görünürde cennettiklerin amelini yapmıştır. Eğer gerçekten bu amel salih ve cennete girmeye uygun olsaydı Allah ondan razı olur ve ameli iptal etmezdi. Yine hadiste geçen öyle bir dereceye gelir ki kişi ile cennet arasında sadece az bir mesafe kalır. Ancak öyle bir noktaya gelir ki kendisi ile cennet arasında çok az bir mesafe kalır. İşler sonuç itibarıyla değerlendirildiği için bu adam sabırsızca davranıp işini güzel bir şekilde sonlandırmamıştır. Yaptığı işte gizli bir afet varmış. Bu yüzden ömrünün sonunda başarısız olmuş ve bu gizli afet veya musibet ona ihtiyaç anında hıyanet etmiştir. Böylece o kimse kendisini cehenneme girdirecek bir eylem yapmıştır. Eğer ortada amel cihetinde bir afet ve aldanma olmasaydı Allah onun imanını ondan almazdı. Kullar birbirinin gizliliklerini ve amellerindeki afet noktalarını bilmez bunu da ancak Allah bilirdi evet Rabbim hepimize hayır versin tekrar şöyle bir toparlayacak olursak kader Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır ve bunu hiçbir melekle hiçbir peygamberle hiçbir kuluyla ne yapmamıştır paylaşmamıştır kadere imansa dört rükunnen gündemdedir Allah'ın ilmi yazması dilemesi ve yaratması bunların bir tanesini inkar etme iptal etme kadere imanı ne yapar zedeler Allah subhanehu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kader ben kullarım için bundan razı oldum. Acaba kullarım da bundan razı mıdır dedi imtihan ettiği bir vesiledir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah böyle takdir etti dediğimizde Allah bunu biliyordu Allah bunu yazdı Allah bunu diledi Allah bunu yarattı dememiz gerekir Rabbim öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin doğrular Allah'tan hatalar yanlışlarsa kendi nefsimizdendir Allah hatalarımızı bağışlasın subhanakir Allahümme ve bihamdike Eşöden la illa ente Estağfurke Ve etubileyim Velhamdullahi rabbil alem Bu sohbeti Tekrar tekrar dinlerseniz Takıldığınız noktaları Herhalde çok daha rahat Anlarsınız İnşallah haftaya Bu konuda Kaderle alakalı hem soracağım Hem de cevap Vermeye çalışacağım İnşallah, inşallah önce bunu bir mukaddimi olarak alın. Bir dahaki hafta belki de hiç aklınıza gelmeyen soruları inşallah hem soracağım hem de cevap vermeye çalışacağım Kur'an ve Sünnet doğrultusunda. Bunu bir başlangıç olarak alın inşallah. Rabbim hepimize anlayış versin. Anlayışınızı arttırsın.